Açık Dergi. Şimdi programcılarımızdan Nuran Killer'e bağlanacağız. Bizle beraber. İyi akşamlar Nuran. Alo. Evet, Nuran hattan düştü sanırım. Öyle gözüküyor. Evet. Nuran duyabiliyor musun bizi? Evet birazdan tekrar bağlanmayı deneriz. Ee, evet. Yani aslında hukuki süreç nihai kararın bekleneceği söylendi. Bu noktada tabii ki Gezi Parkı'ndan <gülüyor> çıkacak politik iradenin de teyakkuzda olması gerektiğini söylüyoruz. Çünkü bu süreçler içerisinde dün Turgut Arhan'ın bahsettiği süreçlere benzer bir şekilde bizim de var olmamız ve sözümüzü söylememiz çok önemli. Ayrıca şunu da söylemek lazım zaten. Şu anda Topçu kışlasının yapılmasının yargı açısından illegal olacağını söyleyebiliyorsak bu çok uzunca bir süredir farklı dernekler tarafından yürütülen hukuki mücadelenin bir kazanımı. Hı hı. Onu da söylemeliyiz. Açılmış sayısız dava var. Taksim civarı ee, söz konusu evet, sadece olduğunda değil sadece gezip değil. Topçuk Kışlası'na dair e, açılmış e, mahkemelerde, da, davalarda bu süreci şu anda sürecin deyimizde olması için epey önemli adımlar da bunlar da olmamak gerekiyor. Evet. Nurhan şu anda sanırım telefon attığımızda evet. Nurhan Kilir. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar Nura. İyi akşamlar, İyi akşamlar kolay gelsin. Çok kimsede. teşekkürler. <gülüyor> ee, şu an parktasın değil mi? Parktayım. Ee, uzunca bir süredir. Bu forumlar başladığından beri. Hı -hı. Ee, kısaca bir aktarayım mı? Tabii, Lütfen. çok seviyorum. Toparlayabildiğim Bir kere toparlamak zor, onu söyleyeyim. Çünkü yedi bölge var. <gülüyor> evet. Ee, ve yedi tane mahalle diye geçiyor bunlar. Bunların bir isimleri yok. Herkes gidip e, adını yazdırıp konuşabiliyor. Hı hı. Çok katılım var. Gördüğüm kadarıyla hani her bir bölge veya mahallede hani en az ilk etapta 30 isim yazdırılmıştı. Daha sonra onlar işte 60'a çıktı. 8'e kadar da herkesin öneri ve taleplerini bütün mahallelerin toparlayıp aslında işte merkez dediğimiz yere götürmesi gerekiyor. Hı hı. Şimdi üç ay er dakikalık konuşmalarda tabii ki hani dün Recep Tayyip Erdoğan'ın Burayı temsil edecek gruplarla görüşmesinin bir zafer olarak algılanması var ve bu zaferi herkes bir dile getirmek istiyor. Hı. Dolayısıyla hani ele alıp çok fazla uzatıp konuşanlar işte neredeyse taşacağına kadar gidenler, tarihi anlatanlar vesaire var. Hani onları geçiyorum ortak şeyleri şöyle bir toparlayayım dedim dilerseniz. Hı. Hı hı, şimdi her şeyden önce buranın Gezi parkı gibi bir alana sıkıştırılmaması olup bitenin herkesin ortak fikri bu Çünkü evet. burada bir demokratik direniş olduğunun altı çiziliyor Dolayısıyla hani burada bir halk direnişi vardı. Hele de özellikle işte dün annelerin gelmesiyle, hı -hı. işte futbol takımlarının da dahil olmasıyla. Dolayısıyla sadece marjinal grupların hani tırnak içinde sahiplendiği bir şey değil bu. Demokratik kazanımlar için, haklar için e, savaş verildi veya direnildi deniyor. Dolayısıyla hani Gezi Parkı'nda gidip gitmemek bir karar. Bir de hani bunun topluma yaygınlaştırması ve demokratik kararlar alınması önemli. Hı hı. Ee, onun içinde şöyle bir e, hani taslak da olsa önerilerde bulunanlar var. Ee, bir kere hani her mahalleden, her gruptan burada nöbetçi bir düzen ekibinin kalması, hani gidiyse bile buradan. Hı. Dolayısıyla bir nöbet tutulması burada çünkü hani bir güvensizlik var veya ne no fit bittiğinin de anlaşılması gerekiyor. Ee, artan bir internet e, platformuyla bu mahallelerin veya işte ilgilenen herkesin bu irtibatta kalması ve çözümleri paylaşması önemli. Hı hı. Ee, evet. Ayrıca hani sadece Gezi Parkı'yla sınırlı kalmaması gerektiği için de üçüncü Köprü, HES'ler ve diğer çevresel kararlardan söz ediliyor. Dolayısıyla onların da Dün alınan dört ya da beş karara genişleterek dahil edilmesi önemli. Hı. Çok ortak söylenen şeylerden biri tabii burada bir acı var. Ölenler var, yaralananlar var. Evet. Dolayısıyla hukuki takibin, yasal takibin yapılması ve işte bir suçluların bulunup cezalandırılması, bedel ödenmesi önemli. Ya da hukuki e, hakkın burada e, alınması e, önemli. Evet. E, çok ileriye gidip hani ileriye gitmek dediğim hani kısa vadede olmaması açısından yoksa haklı bir e, tabii ki de öneri olabilir. Ve Tayyip Erdoğan ve diğer bu süreci yöneten bürokratların istifası var. Hı hı. Çok daha uzun vadede bu sorunun temelinde emperyalizm ve kapitalizm görüldüğü için hani bununla bir mücadele ee, önerileri var hı hı. E, Tabii ki de e, ve gezi parkının hani masumiyeti ve meşluğunu ko korumak e, gibi de bir şey e, çıktı e, Bunda da hani daha pasif direnişin devam etmesi e, ve marjinallerin hani biraz daha dışlanması gibi bir şey algılıyorum ben. Ee, bir de bu ölen ve e, hani mücadeleye katılanlar adına yaralananlar adına bir anıt yapılması önerisi de var. Evet. Ee, ayrıca yine hani gezi parkı fiziksel olarak algılanmadığı için burada hani kadınların haklarının korunması, üçüncü cinsiyetin e, haklarının da gündeme gelmesi söz konusu. Ee, bunlar benim alabildiğim. E, Ünatlar. Tabii evet. ki de daha konuşmalar devam ediyor. Hı hı. Her bir mahalle herkese açık olsa da hani daha gruplaşmış kişiler de olabiliyor. Hani kimisi daha çevre konularına el atarken kimisi daha partizan konulara yönelebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla daha çok öneri çıkacaktır ama ben de meraklı şey bekliyorum. Hani tüm bu açık uçlu konuşmalar nasıl toparlanacak ve nasıl karar verecek? Burada en önemli olan şey şu anda hani insanlar içlerini döküyorlar. Hı hı. Buna da hakları var. Evet. Çünkü kimse dinlemedi. Hani herkesin anlatacak bir hikayesi, bir şiddete maruz kalma olayı veya bir kahramanlığı var. Veya ortak olarak bir zafer kazanıldı. Aslına bakarsanız. Hı -hı. Bir milat başladı. Evet. Dolayısıyla hani bunlar konuşuluyor. Hı -hı. Belki de bugün Hı -hı. karar çıkmayabilir. Çünkü hani insanlar içlerini şöyle bir döküyorlar diye algılıyorum. Evet. Ee, evet. Herhalde ilerleyen saatlerde göreceğiz. Evet. Çok Sa konuştum herhalde. Yok yok. Gayet toparlayıcı oldu esasında. Tam da senin söylediğin gibi biz de ufak kendi tarafımızdan toparlarsak asla hak verebiliriz sana. Çünkü gerçekten çok bir arada olmak çok önemli. Bir arada sözünü söylemek de çok önemli. Oradan çıkacak karar da doğrudan etkileyecek ve az evvel birkaç madde saydın sen. Bunlar da zaten pratik dayattı e, maddeler. İşte mesela evet. <gülüyor> diyeniş ekiplerinin kalması, hukuki süreçlerin e, takip edilecek olması vesaire gibi önemli konular. Bunlar da zaten aciliyetler olarak önümüzde duruyor. Yan yana evet. da da bunlara karar verileceğine dair bizim bir güvencimiz var. Yani zaten Bitti mi bitmedi tartış bitmedi e, tartışması değil bu tam olarak Şu anda ne yapıyoruzun konuşması ve da çok da zamanımız olacak yan yana gelecek. Evet. Bu bir başlangıç diyebiliriz herhalde hı hı. özet olarak. Evet. Duran ki de çok teşekkürler kolaylıkla. Ben daha... teşekkür ederim. Oradasın galiba biz bir, bir süre... Evet. Peki görüşürüz o halde. Kolay gelsin. Çok sağlıcak görüşürüz. Bay bay program evet. kirla teşekkür ederiz. Gerçekten aslında kendi aldığım notlar tabii bu bütün 7 grupta konuşulan konular olmadığını kendisi de söyledi biraz önce ama <gülüyor> e, senin de söylediğin gibi somut talepler olduğunu görüyoruz. 8'e kadar açık dergi